Peyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali El-Araf Suresi 148-206. ila Ayetler Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 148. Ayet Musa'nın Tura gidişi 30 günü geçince ardından kavmi zinet takımlarından eriterek sapınmak için canlıymış gibi böğren bir buza heykeli edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını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 149. Ayet uzaya tapmaktan çok pişmanlık duyup da kendilerinin hakikaten saptıklarını görünce, ''Eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz.'' dediler. 150. Ayet Musa, kavminin bu haline kızgın ve üzgün olarak dönünce, ''Harun'a, ben gittikten sonra benim arkamdan ne kötü işler yaptınız.''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 kim Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ona indirilen Kur'an'a iman edip uyarsa, ancak onların saadete erip cennete gireceğini bir sonraki ayetle bildirdi. Bu böyle olunca hiç kimse kimseye bu şartların dışında cennet dağıtma tasarrufunda bulunamaz. 157. Ayet O ehli kitap olanlar ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de,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 Onları kötülükten men eder. Onlara temiz, hoş şeyleri helal, kendilerince helal saydıkları veya amel olarak pis ve murdar şeyleri de haram kılar. Ayet-i kerimede geçtiği üzere, 2. surenin 173, 5. surenin 3, 6. surenin 145. ayetlerinde geçen, haramların dışında bildirilmeyen haram ve helal kapsamında olan şeyler hakkında hüküm koyma yetkisi, bu ve 59. surenin 7, 5. surenin 92. ayetlerinde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilmiştir. Ayet-i kerimede pis ve murdar olarak bildirilenlerin ne olduğunu o açıklamıştır. Onların sırtından ağır yükü ve üzerlerinde olan zincirleri zor teklifleri kaldırır. Artık ona inanan, ona hürmet eden, ona yardım eden ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte...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 on iki kabileye ayırdık. Kavmi Tih çölünde, kendisinden su isteyince, Musa'ya, asan ile taşa vur, diye vahyettik. Vurunca, ondan on iki pınar su fışkırdı. Kabilelerden herkes, su içecekleri yeri bildi. Bulutu da, üzerlerine gölge yaptık, ve onlara, kudret helvasıyla, bıldırcın eti indirdik. ''Size verdiğimiz rızkın temiz ve helallerinden yiyin.'' dedik. Onlar sapmakla bize değil, fakat kendilerine zulmediyorlardı. İsrailoğulları, Hazreti Yakup aleyhisselamın 12 oğlundan çoğalarak kabile haline gelmiştir. 161. Ayet O zaman onlara, ''Şu kasabada yerleşin, dilediğiniz yerde onun nimetlerinden yiyin, affet.'' deyin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 Durmadan okumuşlardı. Ahiret yurdu, Allah'ın emrine uygun yaşayan, Günahlardan sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanıp düşünmeyecek misiniz? 170. Ayet Kitabasın sıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden Ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, Şüphesiz biz, böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz.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 bir sonraki ayette misal verildiği gibi göğsüne kadar uzayıp sarkmış ve böylece cezasının bir kısmı daha dünyadayken verilmişti. İşte şan, şöhret ve mevki elde etmek uğruna buna benzeyenlere belam sözü dar bu mesele olmuştur. 176. Ayet Eğer dileseydik onu ayetlerle iyiler derecesine yükseltirdik. Fakat o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 İnanç ve yaratılış gayesinden ve Allah'a kulluktan gafil olanların ta kendileridir. 180. Ayet esma Hüsna en güzel isimler ancak Allah'ındır. En güzel isimler demek, en güzel manalara delalet eden lafızlar demektir. Sıfatları da buna dahildir. O halde ona, onlarla dua edin. Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları terk edin. Onlar yapmakta olduklarıyla cezalandırılacaklardır. 181. ayet. Yarattıklarımız içinde öyle bir ümmet vardır ki batılla değil hak ile rehberlik ederler ve onun da adaleti sağlarlar. 182. ayet. Ayetlerimizi yalanlayanları ise bilmeyecekleri yerden kademe kademe helake yaklaştıracağız. 183. ayet. Onlara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 Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar var ya Onlara şeytandan bir vesvese dokunduğunda Allah'ın emirlerini hatırlayıp Hemen hakikati görürler 202. ayet Şeytanların yandaşlarına gelince Şeytanlar onları sapıklığa çekerler Sonra da yakalarını bırakmazlar 203. ayet Onlara istedikleri bir ayet Mucize getirmediğin zaman Onu da kendin derleyip getirseydin ya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 Beyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. El Araf Suresi 148 ila 206. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özkul